私たちの声を ا いて و れていると言っていました。 Rivayetü okumuş idik. Rivayette, Enesraddi Allah anhudan gelen rivayette, Allah Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem birbirini Allah için veya Allah Hazire ve Celle için veya İslam için birbirini seven iki kimsenin arasını ancak ve ancak o ikisinden birinin işlediği günah ayırır buyurmuştur. Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vessellem. Yani burada iki Müslüman'ın birbirini ayır birbirini ayrılması, birbirinden ayrılması, o ikisinin ya da ikisinden birinin işlediği günahlarının günahının cezasıdır. O yüzden alimler demiş ki Muzeni Rahimullah eğer şayet Müslüman kardeşlerinden Sana karşı bir kabalık, bir sertlik görürsen hemen Allah'a tövbe et. Muhakkak ki sen bu onların sadece senin işlemiş olduğun günah neticesindedir. Eğer ki kardeşlerin sana karşı sevgilerinin, muhabbetlerinin arttığını görürsen bunun içinde Allah'a şükret çünkü sen bu da senin Allah'a karşı olan itaatinin bir neticesidir demiştir İmam Muzeni. Rahimallah. O yüzden günahların insan üzerindeki ve toplum üzerindeki etkisinden bir tanesi de işlenilen günah birbirini Allah için ya da İslam için İslam uğrunda birbirini seven kardeşlerin ayrılmalarına sebep olandır günah. O yüzden Allah Azze ve Celle hepimize işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı tövbe etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Çünkü her insan hatalıdır. Hatalı insanların en hayırlısı da hiç şüphesiz tövbe edendir kardeşlerim. O yüzden kalbin cinasıdır, tövbe. İtaat de insanların birbirine sevmesi ki itaatin bereketi de itaatin neticesi de insanların Allah Azze ve Celle'nin insanların arasına koymuş olduğu ülfeti fazlalaştıran bir şeydir kardeşlerim. Allah hepimize Allah için seven, Allah için bir araya gelip yine Allah için ayıran kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. Bugün inşallah <gülüyor> yine önemli rivayetler var. 402'den inşallah devam ediyor. Çünkü henüz babımız bitmemiş idi. Evet. 402'den devam edelim. Bugünkü dersimiz inşallah. Enes İkmi Malik'in amcasının oğlu olan Hişam kisinin Amir el-Ensari ki babası Uğuz harbinde şehit edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Bir Müslümanın herhangi bir Müslüman ile 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Bunlar birbirlerine dargın durdukları sürece hak yoldan ayrılmışlardı. Bu ikisinin ikisinden de birinin ilk önce konuşmaya başlaması Müslüman kardeşine dargın durma günahına kefaret olur. Eğer bu ikisi birbirine dargın olarak ölürse asla beraber cennete giremezler. Eğer bunlardan biri dargın olduğu kardeşine selam verir de diğer selamını alıp konuşmamak konuşmaya yanaşmazsa onun selamına melekler karşılık verir. Barışmayı kabul etmeyini ise şeytan vesvese vererek yönlendirir. Evet. La yahin li muslim an yusar <gülüyor> ma musliman foku thalasin bir Müslümanın Bir Müslümana üç günden fazla küs kalması veya onunla her türlü selamı, kelamı kesmesi helal değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki onlar bu küskünlüğüne yani bu selamı ve kelamı kesmelerine devam ettikleri müttetçe bunlar olmalıdır. Haktan saparlar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tıpkı Allah Azze ve Cenne'nin Mü'minun suresi 74. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi وَاِنَّ وَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ O Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler haktan sapmış kimselerdir. Tıpkı hadiste de kullanıldığı gibi Ne akip kelimesi kullanmıştır Allah Azze ve Celle. Eğer ki kardeşlerim bu selamı kelamı kesme, her türlü alakayı kesme, insanın dünyasından dolayı veya kendi arzu ve hevesinden dolayı ise bu durum böyledir. Ama bazen hakikaten insanların birbirini alakayı kesmeyi gerektiren ama Allah için gerektiren bazı haller vardır ki bu bunun içerisinde ne yapmaz? E, girmez. Fakat bunun çok iyi ne yapılması gerekir, anlaşılması gerekir. Eğer hecret ettiğiniz kimse bir Müslüman, eğer gerçekten fayda veriyorsa bu yapılabilir. Ama zarar veriyorsa ve onun dalâletini sapıklığını daha da artırıyorsa onu hecretmek, yani kendisinden uzaklaştırmak, her türlü selâmi telâmi kesmek o zaman caiz olmaz kardeşlerim. O zaman ne yapar? Onun Allah Korusun dalayal etini daha da artırır. Eğer diyor o iki küsk insandan birbirleriyle konuşmayan, birbirlerinin sırt dönen o iki kimseden bir tanesi eğer ona gelir, özür diler veya selamla başlarsa, o onun için geçmişte yani o küslükten dolayı meydana gelen günahdan dolayı bu kendisi için bir kefaretdir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü、e, vesselam. Ve yine devam ediyor. Eğer diyor onlar yani o iki Müslüman o küskünlüğüne dargınlığına birbirlerine selam vermemeye konuşmamaya devam ederlerse ettikleri müddetçe ve o ikisinden biri de ölürse ikisi de cennete giremez diyor Allah Resulü. アレヒス・アラト・ウォッ e ラム、キダハウンジェ、セウバン・リヴァイティネゲルン、セウバン・ダンゲルン、エセル・リヴァイティエ、エルドゥル・オイキセンデン・ビルタネシー、エルセ、ウォッナー・ボハル・ユズレ・オル・ラッサ、ヘッヘッセ、ネアパー、ジェンネティゲ r o ヘッ a タラフン・ s アラ・コロ e ン、ジアン・オル・マスナ、セベプ・オル s ュ。 Onlar diyor asla cennette bir araya gelemezler. Gerçekten dinimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle çok büyük bir tehdit kardeşlerim. O yüzden insan sürekli bunu düşünmeli ve、e, her an ölebileceğini hesap ederek Müslüman kardeşleriyle her zaman için ne yapmalı、e, barış içerisinde veya sevgisini ve muhabbetini、e, mümkün olduğu kadar ne yapması gerekir. güzel tutması gerekir ki Allah korusun helak olmasın. Ve diyor ki eğer diyor bir tanesi sırk barışmak için ona selam verirse yani bir gül uzatır bir selam verirse ve o da diyor yani küs olan insan diyor onun selamını almaz ise onun selamını melek alır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşünün. İki küs Müslüman karşı karşıya geliyor ve bir tanesi sırf barışmak niyetiyle veya Allah için diğerine selam veriyor. Ama diğeri selamını almıyor. İşte o kimsenin selamını diyor Allah Resulü Selam melek ne yapar ona iade eder. Yani melek aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatı diyor. Ama diğerinin ise karşılığını şeytan verir. Yani bu ne demektir? O Müslüman'a beslediği düşmanlıktan dolayı şeytan sevinir diyor ve onu diyor o hal üzere devam etmesinden dolayı tebrik eder ve hatta onun Allah'ın rahmetinden uzak olmasını sağlar diyor şeytan. Burada Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. O yüzden kardeşlerim gerçekten tehdit içeren ve olmaması gerekeni ve olması gerekeni anlatıyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların hele de birbirini Allah için seven Allah için bir araya gelen Müslümanların birlikte olma çabasına çok iyi dikkat etmesi gerekiyor ki kardeşliklerine herhangi bir zelel getirecek kardeşliklerinin bozulmasına sebep olacak her türlü söz ve davranıştan bir Müslümanın uzak durması gerekir. Hakikaten hadiste. Tehdit içeren bir hadis, vaide içeren bir hadis, Allah Resulü Sallam eğer o ikisi veya ikisinden biri birbirine küs olarak ölürse, onlar asla cennette bir araya gelemez diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet, o yüzden düşünülmesi gereken bir şey ki, eğer siz küs olduğunuz, alakayı kestiniz bir kimseye selam verin, korkmayın. Eğer o vermezse, bilin ki melek size o selamınızı ne yapacak? bir melek alacaktır, diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet, dört yüz üç numaralı rivayet. Hazreti Ayşe'den rivayet ettiğine göre, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, ben senin bana öfkeli olduğun halinde benden razı olduğun halinde elbette bilirim. Hazreti Ayşe, bunu nasıl bilirsin ey Allah'ın Resulü dedim. Hazreti Peygamber sallallahu alaikum v.s. Ben, sen benden memnun ve razı olduğun zaman, evet,、e, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Bana öfkelik olduğun zaman da hayır İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki dersin buyurdu. Hazreti Ayşe de evet ben öfkeli halimde ancak senin ismini söylemeyi tercih ederim dedi. Evet. アライサラーサラルアレイサウアライサランサルアレイサランアラーサルアレイサランサルアレイサランアラーサルアレイサランアラーサイイランアアンアイサランアラーサ Bana karşı öfkeliysen İbrahim'in Rabbine yemin olsun diye yemin edersin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe anımız da evet ey Allah'ın Resulü yalnız ben burada sadece senin ismini hecrederim diyor. Ayşe anımız radıyallahu anham. Şimdi kardeşlerim İmam Bukhari rahimullah kendisi hakikaten Allah Azze ve Celle'nin fıkıh verdiği anlayış verdiği Çok büyük alimlerden bir tanesi. Allah kendisinden razı olsun.、E、şu anda bile biz onun eserinden istifade ediyoruz. Ve ettiğimiz müddetçe de kıyamet gününe kadar da amel defterini kapatmayan amellerden bir tanesi ilmun yuntefe'u bihi kendisinden faydalanılan bir ilim.、E、buna da dikkat edin. İmam Bukhari rahimahullah bu babta bu hadisi getirerek、e, serdederek aslında caiz olan Hecretmeyi, uzaklaşmayı anlatıyor. İmam Bukhari,、e, rahimullah. Yani burada、e, Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama öfkelenen, ki、e, açıklamasını biraz sonra yapacağım,、e, Ayşe anamız bile Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama zaten hecretmek caiz değildir, bu küfürdür. Sadece onun ismini, ki zaten o da kendi öfkesi gidene kadar ne yapıyor? Söylemiyor ki burada、e, caiz olan hecir de vardır ki yani insanlardan alakayı kesmek de vardır ki Kâb-i ibn-i Malik radıyallahu anh'un ve onun iki arkadaşının misali de nedir? Buna、e, birer örnektir. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselam Kâb-i ibn-i Malik gibi çok sevdiği bir sahabeyi Allah ondan razı olsun sırf savaşa gitmekte biraz geç kalıp、e, ihmal edip savaştan geri kaldığı için elli gün Veya elli iki gün boyunca ne Allah Resulü Selam selam veriyor, selamını alıyor ne de sahabe hatta diyor bitimine on gün kala Allah Resulü Selam hanımlarını dahi ne yapıyor? Ee, ondan、e, evinden ayrılmasını hatta diyor ki Ka'b ibn-i Malik radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü gelen haberciye boşamamı mı emretti? Hayır sadece evinden çıkmasını bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, emriyle. Ne olmuştu bu sahabe 50 ve 52 gün boyunca hecredilmiş Müslümanlar selamını dahi almamıştı. Sonra Allah Azze ve Celle ayet inerek ne yapmıştır? Onların tövbesini kabul ettiğini söylemiştir Allah Azze ve Celle. Veya hecir dediğimiz zaman yani insanlarıdan uzak durma veya kendinden uzaklaşturma bazen Ayşe anamızın yaptığı gibi hani bazen öfkeleniriz. Ya falanca var ya diyerek ismini daha hezicretmeyiz ki caiz olan ya da tebesüm müdahi esir gerek ne yapılabilir, heceledilebilir fakat bu da nedir? Belli bir、e, hadiste geldiği gibi Müslümanın Müslüman'a dargının sadece üç gündür, ondan sonrası helal değildir. Daha sonra kardeşlerim, Ayşe Hanımız diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun öfkesini de、e, sevinçli hali de razı olduğu hali de bilirim derken. アランナスルブルナスルビディスン、ヤニ、yani ah şey e、ブノ、ヴィルメニチン、サナ、ワヒミギリヨウダアンニュー、ソン、ヨウサバシ a ビルシェミ、e n アソー a ンダ、デューキアラハサルアレイサラントウサラン、センデューエルベンダンザーゼィサン。キアイシャナムズン、ブラダウフケレンマハレイ、ピ a オ l ンズ、アラサルサラ a ドクス a n a m ム z da r アラ i サルアイシャナムズダ、アディアラ d ナムザー n a サ f k ジ s i ona シ、l a n ラン s ス a n ジン n d a n Kıskanmasından meydana gelen bir şeydi kardeşlerim. O yüzden böyle vakalar olduğu zaman Ayşe Hanımız radıyallahu anha İbrahim'in rabbine yemin olsun ki diyerek yemin eder, oradaki kıskançlığını dengi ederdi. Ama o öfkesi geçtiği zaman tekrar ne yapardı? Muhammed'in rabbine yemin olsun ki derdi. Ki burada Ayşe Hanımız rivayettede. Ee, İbrahim aleyhisselamı diyor, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki, çünkü burada ayette de dediği gibi İbrahim'e en yakın olan insanlar ve ona tabi olanlara Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman eden ve Allah'a、e, iman eden kimselerdir ki, ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselam oğlu、e, İbrahim'e ben diyor oğlumu Atam İbrahim'in ismiyle isimlendirdim diyerek, Oğlunu ne yapmıştır? İbrahim olarak isimlendirmiştir. Ayşe anamız diyor ki radıyallahu anha, evet diyor ben yalnız yani öfkeli olsam bile senin sadece ismini zikretmem o kadar. Bundan daha ileriye ne yapamazsın? Gidemezsin çünkü nedir? Onu Allah korusun hecretme peygamber aleyhissalatü vesselam bu. Küfürdür kardeşlerim ki Allah Ayşe anamızda sadece öfkesi gidene kadar onun ismini ne yapmamıştır, ee, zikretmemiştir. Burada da dediğimiz gibi Ayşe anamız sırf hanımlar arasındaki kıskançlıktan dolayı böyle yapmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Evet 404. Müslüman kardeşiyle bir yıl konuşmaya kimseler. Ebu Harrash el Eslimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir: Kim bir Müslüman kardeşiyle bir yıl boyunca konuşmazsa, onun kanını akıtmış gibi günah kazanır. Kim Müslüman kardeşine selamı kelamı keser, onunla alakasını keserse bir yıl boyunca o onun tıpkı ki bir rivayette kılıçla kafasını vurmuş gibidir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim burada nasıl ki adam öldürmek, katletmek yasak ise aynı şekilde yasak. Bir Müslümanı hecretmek, onunla her, türkü, her türlü alakayı kesmek, selamı kelamı kesmek de aynı şekilde yasaklanmıştır. Yani olaya baktığımız zaman ha adamı öldürmüşsün, ha adamla her türlü alakayı、e, kesmişsin. Arada nedir? Hiçbir fark yok. Hani biz bazen öfkelendiğimiz zaman ne deriz? Artık o benim için Ölmüştür yani.、O、benim için ölü. Artık o yaşamıyor. Ben öyle birini tanımıyorum. İşte rivayette de bunu kastediyor. Tıpkı nasıl ki katletmek yasaklanmışsa aynı hecretmek de katlet, e, e, katletmek gibidir. Böyle diyor. Yani o nasıl yasaklanmışsa o şekilde aynı şekilde ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Ve her ikisi de isimde yani、e, günahta ortaktır. Ki alimlerin bu konudaki yasaklanmıştır. şeyleri şehirleri bu şekilde geliyor kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Hakikaten hepimizin yaptığı, hepimizin içine düştüğü olaylar ve gelen rivayetlere bakıldığı zaman hakikaten tehdit içeren katı rivayetler kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin inşallah. 406. Birbirlerine dardın olan iki kişi. Evet. Ebu Eyüp el-Hansari'den Allah'ın razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın herhangi bir Müslüman kardeşine üç günden fazla darılıp konuşmamasına helal olmaz. Bunlar birbirleriyle karşılaşırlarsa biri öteye döner, biri beliye döner. Evet. Bunların en hayırlısı darzın olduğu kardeşine selam vererek ilk sırada başlayanlar. Evet. <gülüyor> Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a üç günden fazla küs kalması helal değildir. Bunlar diyor iki küs kimse birbirleriyle karşılaştıkları zaman biri yüzünü bu tarafa döner, diğeri bu tarafa döner ve o ikisinden en hayırlısı da selama başlayandır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim eğer Bir Ebu Davud'da gelen bir rivayet var yine aynı şeyde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bir Müslümanın bir Müslümanı üç günden fazla hecretmesi onunla her türlü alakayı selamı kesmesi selamı kelamı kesmesi helal değildir eğer diyor bir kimse diğerine karşılaşır ve ona selam verir ise o da selamını almazsa olacaktır. Onun günahı ona döner diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bir yerde selam verip barışmak isteyen kimse üzerinden o günahı ne yapmış olur? Bir yerde atmış olur. Şimdi kardeşlerim bir önceki rivayette Müslümanın、e, hecredilmesi başlığını atmışken İmam Bukhari rahimahullah burada da iki Müslümanın birbirini、e, hecretmesi. Ki bu daha、e, şiddetlidir ki bir tarafa baktığınız zaman bu tek taraflı olan bir şeyken ikincisine baktığınız zaman nedir? Her iki Müslüman da birbirini hecrediyor birbirleriyle her türlü alakayı konuşmayı、e, kesiyor ve bunlardan en hayırlısı da diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam、e, selama ilk başlayan yani küslüğü bitirendir diyor Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. Evet 408 Kim ve düşmanlık beslemeyin. E bu Kureyre radiyallahu anh'tan rivayet olduğuna göre hadis-i programda sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yazılmıştır. Birbirinize karşı kim ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet bir önceki dersimizde bu hadisi anlatmıştık kardeşlerim. <gülüyor> Birbirinize buğz etmeyin. Yani birbirinizi sevin diyor Allah Resulü Selam. Birbirinize karşı haset etmeyin. Ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Müslümanlar arasında, müminler arasında olabilecek düşmanlığı, nefreti, kini haram kılmıştır. Diyor ki Allah Azze ve Celle, ِنَّمَا الشَّيْطَانُ أَنْ بَيْنَكُمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْدَىٰ اللّٰهِ يُرِيدُ يُوْقِعَ فِي シェイトンは、この時期の間に、この時期の間に、この時期の間に、この時期 ع 間に、この時期の間に、この時期の間に、この時期の間に、この時期の間に、この時期の間に、 私たちは、私たちのことを知っていることを知っていることを知っている。 birbirinizin kanını dö döküyordunuz, birbirinizin namusuna göz dikiyordunuz. Ve asbahdım beni imtihih varla. Ve sizler Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve her bir ayette bu tür ayet, bu tür, bu ve benzeri ayetlerde Allah Azze ve Celle öncesini ve sonrasını hatırlatarak kardeşliğin ne büyük bir nimet olduğunu hatırlatıyor Allah Azze ve Celle. Sizler birbirinizin kafasını vuran, birbirinizi her türlü kötülüğü yapan, düşmanlığı yapan insanlardınız. Ama ne yaptı? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Şimdi geliyor ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ Allah diyor seni, kendi yardımıyla ve müminlerin yardımıyla sana yardım etti. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ve onların kalplerini birleştirdi. Bir araya getirdi. Ülfet sağladı. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Sen diyor yeryüzünde ne kadar mal, mülk, altın vesaire varsa onları infak etsen de harcasan da مَا أَنْ لَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Sen onların kalplerini bir araya getiremezsin diyor Allah Azze ve Herce. Sen bunu başaramazsın. Böyle bir güce sahip değilsin. Bütün dünyadaki malları versen de しかし、あなた n あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな n は b i r l e なた i r d i d あなたはあなた a あなたはあなたは e なたはあなたはあな a はあ a たはあ a たは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ i たはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな i はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな n はあなたはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた n あ n Ne zaman menfaat biterse kardeşliklerinin de veya dostluklarının da beraberliklerinin de o anda bittiğini görürsünüz. Ama İslam devam ettiği müddetçe bir kişi boynundan İslam bağını çıkartmadığı müddetçe o sizin kardeşinizdir. Ve sizin üzerinizde hakları vardır kardeşlerim. Ne yapamazsınız? İnkar edemezsiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle nemmam cennetin kokusunu dahi alamaz diyor. Neden? Nammam iki Müslüman kardeşin arasını açmak için laf taşıyan insandır nemmam. Nemime dediğimiz şey. Ve sonuçta insanların ne yapar? Birbirine düşman olmasını sağlar. O yüzden daha önceki rivayette sırf insanların Müslümanların arasını ıslah etmek için, barıştırmak için yalanı dahi dinimiz caiz görmüştür kardeşlerim. Bir önceki derste ne yaptık? Bunları anlattık ki Allah Azze ve Celle de insanların arasını ıslah etmeyi ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ İnsanların kendi aralarında fısfıs fıs edip sır olarak konuştukları kelamın, sözün bir çoğunda hayır yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanların bir araya gelip fiskos edip gizli bir şekilde konuştukları sözlerin çoğunda hayır yoktur diyor. İlla <gülüyor> men emara bi sadakıdin. Ancak hayır kimde var? Sadakayı emreden, ev ma'rufin veya iyili emreden ev islahin beynen nas veya diyor insanların arasını ıslah etmeyi düzeltmeyi emreden 私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たち ل このように言うと、私たちはこのように م うと、私たちはこのように言うと、私たちはこ ع ように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのよ م に言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちはこのように言うと、私たちは 私たちのを聞いて、私たちのお話を聞にて、私たちのおを聞いて、私たちのお話を聞て、私たちのお話て、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いたちのおちのお話のお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を ا いて、のお話を聞いて、私たち ا お話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私 Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim din meselesinde insanların ihtilafları çoğaldıkça ayrılıklar ne yapmışlar daha fazlalaşmıştır ve insanlar hep birbirine heczeder olmuştur, hep birbirine arkak döner olmuştur, hep birbirine buzeder olmuştur, hep nefretler meydana gelmiş, birbirlerinden tiksinmişlerdir adeta Müslümanlar ve bununla da birbirlerine lanet etme, birbirlerine nefret etme çoğalmış ve hepsi de bunu Allah için yaptığını söylemiştir kardeşlerim. O yüzden insanın kendi nefsine her zaman nasihatkar olması gerekir, kendi nefsine nasihat etmesi gerekir. Çünkü merhamet etmeyene merhamet olunmas hadisini daha önce işledik kardeşlerim ki basit bir olay değil ve insanların hep zaman affiyonunu tutup ve diğer Müslümanların da Müslümanların arasını birleştirmek için, ıslah etmek için de çalışmaları gerekir. Her kim sadakayı, iyiliği ve insanlar arasını düzeltmeyi emreder ve bunu da Allah için yaparsa, muhakkak ki Allah ona çok büyük ecir verecektir diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 409... Bu buraya kadar rivayete diline göre Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü olarak 200 leri bulursuz. Bu insanların bir kısmına bir yüzüyle, diğer bir kısmına da başka bir yüzüyle gelir. Yüz de gelir. Evet. Kıyamet günü insanlığın en şerlisi Allah katında. İki yüzlü olanlardır. Bunlara bir yüzle gelir. Bunlara bir yüzle gelir. Yani sırf aralarını bozmak için. Ki mecazi olarak geliyor iki yüzlülük. Diyor ki Allah Azze ve Celle Bakara suresinde o münafıkları bahsederken münafıklardan. <Sessizlik> Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman ne derler? Biz de sizin gibi iman ettik derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla baş başa kalınca da قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ Derler ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla ancak alay ediyoruz derler o münafıklar. O yüzden Allah Azze ve Celle katında ve insanlar katında da en şerirleri işte bu kimselerdir. Allah katında gelince ne diyor? 私たちの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あ d たの間 i あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの間で、あなたの i で、あなたの間で、あなたの m で、あなたの m で、あなたの間で、あな i の間で、あ m たの間で、あなた a 間で、あなたの間で、あなたの間で、あなた s 間で、あなたの間で、s なたの間で、あなたの間で、あな t の間で、あなたの間で、あなたの間で、あな r の間で、あなたの間で、あなたの e で、あな r の n e あ e Bir yüzde başka bir yüzde gelir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani tıpkı münafıklar gibi, tıpkı insanların arasını bozmak için laf taşıyan nemmamcılar gibi, nemmamlar gibi. Diyor ki Allah azze ve celle müzebzebine beynedelik. La ilaha ula ve la ilaha ula. O münafıklar var ya diyor. Sürekli te tereddüt içerisindedirler. Hiçbir zaman yakine sahip değinlerdir. Onlar ne müminlerle beraberdir ne de kafirlerle. Allah kimin kalbini imandan ve hidayetinden uzaklaştırırsa o kimseyi hidayete erdirecek bir yol bulamazlar. Bulamazsın demiştir Allah Azze ve Celle Nisan Suresi 143. ayeti kerimesinde. Uh ak de i̇şte、edecek Onların razı olduğu şeylerle giderler diyor. Ve onların diyor zıt olduğu şeylere veya onların düşman olduğu şeylere kendilerinin de düşman olduğunu söylerler ki bu da sırf onların sırlarına erişebilmektir diyor ee, İmam Nevevi Rahimahullah. Kardeşlerim Ebu Davut'ta gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, Her kimin dünyada iki yüzlülük yaparsa, onun için kıyamet günü ateşten iki tane dili olur, diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah hepimize ihlas nasib eylesin kardeşlerim. 410 numaralı rivayet. Ebu Kabeleden rivayet edildiğine göre. Rabbı Allah'a an. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle uyarıyor. İnsanlar hakkında kötü zamla bulunmaktan sakınmayız. Çünkü kötü zam sözün en yalan olanıdır. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize çekinemelik etmeyiniz. Birbirinize karşı kendi olacak işleri yapmayınız. gereksiz ve lüzumsuz konularda birbirinizle yarışa girmeyin. Birbirinize dar, darılarak arkanızı çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Evet. Kardeşlerim zan denildiği zaman burada yakin ifade etmeyen şek ve、e, şüphe akla gelir. Yani zanla uymaktan yani hem dininizde Hem de şeriatla alakalı işlerde zanne uymaktan kaçının diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki Allah Azze ve Celle Yunus sûresi 36. ayet kelimesinde o meyette buyum etsaruhum illa zannen onların çoğu zanne uyarlar fəin inna zann la yurni min al-hak ki şeya zanda haktan hiçbir şey ifade etmez diyor Allah Azze ve Celle Yunus sûresi 36. ayet kelimesinde Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam en çok yalanın olduğu sözde zandır buyurmuştur ki bizim dinimiz suizan dediğimiz kötü zanını yasaklamış insanlar arası hakkında hüsnü zan dediğimiz güzel zan beslemeyi emretmiştir. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve la tenaceşu ki e, buradaki e, neç kelimesi.、E, Pazarlık yapılan yerde alıcı olmadığı halde pazarlığı kızıştırarak、e, malın fiyatını artırmak demektir. Yani bilmiyorum bunun da Türkçe'de bir、e, ne adı? Cambaz. Cambaz mı diyorlar? Yani şeyi sırf alıcı olmadığı halde sırf fiyatı artırmak için orada、e, laf ebeliği yaparak fiyatın artırmasına sebep olan、e, keçisedir ki Allah Rəsulü Səlam bunu da yasaklamıştır. Evet 411. Evvelde de Allahü Vahyat edildiğine göre Rəsulullah Sallallahu Aleyhi Səlim şöyle buyurdu: Pazartesi ve Çarşamba günleri cennetin kapıları açılır. Allah'a heç bir şey ortak koşmamın her kul bağışlanır. Ancak Müslüman bir kardeşiyle kendisi arasında düşmanlık olan kişi bağışlanmaz. Onlar hakkında şöyle deniyor: Birbirleri başlayıncaya kadar bu ikisini geçebiliriz. Evet. Pazartesi <gülüyor> ve Perşembe günü cennetin kapıları açılır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Pazartesi ve Perşembe. Bu mecazi bir şey değildir. Hakikattir. Gerçektir. Ve Bunu tevil etmek caiz değildir kardeşlerim. Allah Azze ve Selamın buyurduğu gibi Pazartesi ve Perşembe günü cennetin kapıları açılır. Bu da hakikattir, mecaz değildir, tevili caiz değildir kardeşlerim. <gülüyor> ve fiyukferu likkulli abdin la yushuk billahi şeya. Ve diyor Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan Yani bugünler arasında Allah'a şirk koşmayan kulun günahları bağışlanır diyor Allah Rəsûlü Səlem. Burada da tefhidin ve Allah'a karşı şirk koşmamanın faziletini ve Allah Azze ve Celle'nin kullarına karşı olan makhfîretinin ve merhametinin göstergesini görüyoruz kardeşlerim. Pazartesi ve Perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan bir kulun günahları bağışlanır diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İlla raculen. Ancak bir kimsel. Kardeşiyle kendi arasında düşmanlık olan kimsenin günahları bağışlanmaz diyor. Demek ki burada kardeşiyle düşmanlık ve buz olan kimsenin 私たちはあなたの名前を知りたいと思います。 Ta ki onlar birbirleriyle barışıp birbirlerine yine Müslüman gibi sevmeye devam edinceye kadar onları bekletinler diyor Allah Azze ve Celle. Tıpkı bir önceki, daha önceki rivayette geçtiği gibi o ikisi cennette bir araya gelmez. O birbirlerine dargal olan, birbirlerine düşmanlık yapan Müslümanın dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Pazartesi ve Cuma,、e, perşembe cennetin kapıları açılır. Allah'a şirk koşmayan kul mağfiret edilir. Ancak kardeşiyle kendi arasında düşmanlık olan kimse böyle değildir. Bağışlanmaz, merhamet edilmez. Ve o kimseye denilir ki bu iki kimseyi bekletin. Bunlara mağfiret ve merhamet yoktur. Ta ki birbirleriyle barışana ve birbirlerini yine Allah için sevinceye kadar. Evet, 412'i de alalım. Öbür derde Allah kellesinden razı olsun, şöyle değiştirilmiştir. Size sadakadan ve oruçtan daha iyi olan bir taleme ses edeyim mi? Bu iki dal günün arasını düzeltmekdir. Dikkat edin. Müslüman kardeşine kim besmek, dinini ve sevapları kökten trash edip yok eder. Evet, daha önce de geçen bir rivayet. Sizlere minest sadaqati ve siyem ki daha önceki rivayette namazdan da bahsetmişti. Size namazdan, oruçtan ve sadakadan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Salahu zetil beyin ve insanlar arasını ıslah etmektir. Ki burada tabi ki Namaz ve oruç derken burada nafile olan ibadette söylenmiştir ki sadakayı da burada zikretmesi onu gösterir. Sizin için nafile namazdan, nafile oruçtan ve sadakadan daha hayırlısın haber vereyim mi? Bu insanların arasını ısna etmektir ki bu çünkü diyor birbirlerine karşı nefret etmek trash etmektir ki bu da nedir? Dinin mahvolması. Dinin yok olması manasına gelir. İnsanlar birbirinden nefret ettiği zaman Müslümanlar ilk terkettikleri şey selamdır, sonra terkettikleri şey cemaddir, sonra terkettikleri şey dinleri imanlarıdır kardeşlerim. İşte sevgi deyip Allah için sevmek, Allah için buhüzetmek, Allah için bir araya gelmek, Allah için ayrılma basit bir mesele değildir kardeşlerim. İman gerektiren bir meseledir. O yüzden hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ya o hiçbir gölgenin olmadığı ve insanların Allah'ın arşının gölgesinden başka bir gölge olmadığı ve insanların arşında Allah'ının arşının gölgesinde gölgelenen yedi sınıf insandan biri neydi? Birbirine Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan iki kimsedir diyor. Allah bununla amen etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Dünyalık bir çıkar için veya kendi arzusu, kendi hevası için kardeşini terk etme, hecre etme, ona düşmanlık besleme, bakın Allah'ın mahferetinden, Allah'ın rahmetinden uzak kalmanıza bağışlanmama, bağışlanmama sebebi olduğu gibi cenneti de girmeme sebebidir kardeşlerim. Allah Rasulü Ledi Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah hepimize hayır versin. Allah birbirini Allah için seven, yine Allah için bir araya gelip Allah için ayrılanlardan iyilesin kardeşlerim. Ayrılık, bir araya gelme sadece Allah içindir. Ayrılık da sadece ve sadece Allah içindir. Allah bunu anlayıp kavrayanlardan iyilesin, bunu amel edenlerden iyilesin inşallah. Allah Azze ve Celle, Hakka akbili ve Hakka tabi olan, bahtalı da. Bahtil bilip bahtildan sakanan kullarından elesin. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip etle yarabbi. Allahım bize hem dünyada iyilik ver, hem âhirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiği kullarından, girdirdiğin kullarından elesin yarabbi. アラハマアメン